Bir Yeşil Dalga programında daha beraberiz. Bugün programımıza iki konuğumuz var. Konumuz 81 ilde 81 orman olacak. Türkiye'nin Türkiye'de yapılan en büyük haçlanma projelerinden birini konuşuyor olacağız. Konuklarımız İş Bankası'ndan Sayın Suat Sözen ve Tema Vakfı'ndan Doktor Hikmet Çetin. Doktor Hikmet Öztürk düzeltiyorum kusura bakmayın ama ondan önce her hafta yapı geldiğimiz gibi biliyorsunuz haftanın iyi haberi haftanın olumsuz haberi oluyor bu hafta haftanın iyi haberine odaklanacağız. Birleşmiş Milletler iklim değişikliği müzakereleri hala devam ediyor Katar'da Katar'ın başkenti Doha'da. Orada maalesef iklim değişikliği ile ilgili olarak çalışmalar anlamında iyi haberler gelmiyor olsa da temayı sevindiren hatta Türkiye'yi sevindiren bir haber geldi. Birleşmiş Milletler'den büyük bir ödül geldi Türkiye'ye. Bunu konuşacağız çok kısa ondan sonra konumuza ve konuklarımıza döneceğiz. Şimdi hattımızda Tema Vakfı Genel Müdürü Serdar Sarıgül var. Serdar Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, merhaba. Doğadan selamlar. Selamlar. Biz sizden taze taze haberleri alalım istedik. Ee, bize kısaca ödülü, ödül töreninden bahseder misiniz? Ve ödülü aldığınızda neler hissettiğinizden? bahsedeceğim. Önce konuklarınızı da e, selam söylemek istiyorum. Merhaba demek istiyorum. Ama şimdi bir toplantıdan çıktım. E, Filipinler, e, Tarfun'la mücadele eden e, Filipinlerin e, temsilcisi gerçekten çok... Çok duygulu bir konuşma yaptı. Neyse e, e, şey söyleyeceğim. Yani e, bu dünyanın aklını başına alması lazım. İklim değişikliği e, ciddi şekilde bir tehdit. Ama biz e, insanlar olarak hala e, bunun e, farkına varmak istemiyoruz. Bundan kaçınıyoruz. Özellikle gelişmiş ülkeler taahhüt vermekten çekiniyorlar. E, öncelikle bunu söylemek istiyorum. Şimdi e, müsaade ederseniz e, biraz e, temanın bu aldığı ödülden bahsedeyim. Buyurun. Ee, yaşam için toprak ödülü. Ee, gene Birleşmiş Milletler e, Töleşme ile Mücadele e, Sekreter tarafından e, verilen bir ödül bu. E, dünyada e, ilk defa vermeye karar verdiler e, bu toprak ödülü, yaşam için toprak ödülünü. Burada e, gerçekten amaç... E, Toprağın e, bir yaşam olduğunu, e, topraksız bir yaşam olamayacağını anlatmak e, idi. E, i̇şin açıkçası e, yapılan iyi çalışmaları e, bir taraftan da takdir etmek ve bunların devamını sağlamak ve dünyaya bu işin olabileceğini göstermek idi bu ödülün e, anlamı. E, tema yaptığı e, çalışmalarla. Bu çalışmalar e, savunuculuk çalışmaları, e, kanun e, çalışmaları, e, eğitim çalışmaları, e, tabii ki yıllardır e, süren erozyonla e, mücadele, e, farkındalık, ağaçlandırma çalışmaları, e, kırsal kalkınma çalışmaları, biyoçeşitlilik çalışmaları, bütün bunların hepsini e, kapsayan e, çalışmaları nedeniyle e, TEMA Vakfı, bu ödülü aldı. Bu ödül, bu ödül tema vakfının e, 450 bini aşkın e, gönüllüsünün, il temsilcisinin, e, ilçe gönüllü sorumlusunun, e, kurucu onur başkanlarının e, mütevellişinin, yönetim kurulunun, çalışanlarının e, temaya gönül veren tüm destekçilerinin, bağışçılarının ödülüdür. E, Türkiye'ye kutlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz oradan yayınımıza katıldığınız için. Gökşen Şahin zaten bir yandan müzakerelerle ilgili bilgilendirmeleri açık radyoda yaptığı için her sabah biz diğer gelişmeleri ondan radyoda dinlemeye devam edeceğiz. Sizi çok tutmuyoruz o zaman kolay gelsin haberlerinizi bekliyor olacağız. Peki teşekkürler iyi yayınlar selamlar herkese. İyi günler sağ olun. Şimdi kısa bir müzik arası alalım ve ondan sonra 81'de 81 Orman Projesi'ni İş Bankası'ndan konuğumuzla konuşmaya devam edelim. Evet, Brian Ferry Orchestradan Do The Strand'ı dinliyoruz. Evet, 81'de 81 Orman'ı konuşmaya başlayalım. E, stüdyomuzda İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Sayın Suat Sözen ve e, Tema Vakfı Ağaçla, e, Orman Bölüm Başkanı e, Sayın Doktor Hizmet Öztürk var. Evet. Ben Suat Bey sizinle başlamak istiyorum. İş Bankası olarak hakikaten beş yıldır sürdürdüğünüz e, bu çok büyük çaplı projeyle ilgili olarak e, hedefli buna yola çıkış amacınız neydi? Hedefleriniz nelerdi? Bir kısaca onlardan başlayalım. Tabii ki. Öncelikle Tema Vakfı'nı bu Yaşam için Toprak Ödülü nedeniyle de tebrik ederim. E, çok memnun oldum. Bu yıllardır sürdürdükleri faaliyetlerin bu tür ödüllerle taşlandırılması hakikaten çok değerli ve çok kıymetli bir şey. Teşekkür ederim. Biz 2008 yılında Orman Su İşleri Bakanlığı ve TEMA ile birlikte bu projeye başladık ama bu projenin esas çıkış noktası biliyorsunuz yıl sonlarında ticari kuruluşlar müşterilerine böyle küçük küçük bir takım hediyeler gönderir bir takım promosyon malzemeleri iletirler ama işte müşterilerle güzel bir böyle yıl sonunda iyi bir kontak kurmaktır. Biz bu hediye uygulamasını bir şekilde ortadan kaldırıp aslında bunlar için ayırdığımız bütçeleri ki bunlar da hiç öyle küçük küçük bütçeler değildi. Bu bütçeleri ülke için daha faydalı bir şeye, toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedefledik. O dönemlerde de Tema Vakfı ile muhtelif konularda da işbirliklerimiz vardı, görüşmelerimiz vardı. Biz de esasen bu küresel ısınmanın Gerçekten dünya için önemli bir tehlike olduğunu düşünen kuruluşlardanız. Bununla ilgili çözüm önerilerine bir şekilde veya çözümlerine katkıda bulunmayı amaçlıyorduk. Ee, esasen banka içerisinde kendi faaliyetlerimizde kendimizce olabildiğince az karbon üretme ee, şeyinde olan stratejisi sürdüren bir kuruluşuz. Bunun yanı sıra işte kağıt kullanımı vesaire su kullanımı gibi şeylerde ciddi tedbirleri. Olan bir kuruluş. Ee, ama bunun yanında daha kapsamlı bir Ve katkıda bunun, bulunmak istedik. Ee, Tema Vakfı ile de görüştük. Ee, gerçekten biz aklımızdaki şeyi ilk anlattığımızda Tema Vakfı da e, önce bir düşündü. Çünkü bugüne kadar ülkede e, devletin dışındaki e, bir kuruluşun gerçekleştirdiği en büyük, en kapsamlı e, hem alan olarak hem de Dikilmesi planlanan fidan sayısı olarak en kapsamlı en büyük projesiydi. Olur mu olmaz mı yapabilir miyiz yapamaz mıyız bölgelere mi yapsak illere mi yapsak derken Çok kısa bir zaman içerisinde bir ay kadar bir müzakere konuşmadan sonra Yapmaya karar verip hızlıca da yola çıktık. Ve ilk şeyimizi 2008 Aralık ayında ee, yine böyle soğuk yağışlı e, bir günde Gebze'de e, start vererek başladık. Evet Gebze ile başladı Trabzon'la daha geçtiğimiz haftalarda 81. .'si tamamlandı. Ben Hikmet de iste dönmek istiyorum proje geliştirme aşaması ve bu 81 de 81 orman diye yola çıkıldı ama neden 81 il ağaçlandırma anlamında bize biraz açıklama getirir misin? Aslında bu soruyu cevap vermek için Türkiye'nin orman varlığı açısından ne durumda olduğunu bir ortaya koymak lazım. Dünyada her yıl 13,5 milyon orman alanı tahrip oluyor. Ee, Türkiye'de de ağaçlandırma çalışmalarına önem veriyor. Türkiye'nin toplam ormanlık alanı yüzde tüm alanının karasalanının %27'sini kaplıyor. Böyle baktığımızda sanki yeter bir orman varlığımız var gibi gözüküyor ama bunların yüzde %50'si bozuk. Yani ormanlardan beklenen işlevleri yerine getirmekten uzak mutlaka ağaçlandırma çalışmalarına obje olması gereken alanlar ve toplam ormanlık alanımızın yüzde 54'ünde de çok ciddi bir erozyon tehlikesi söz konusu. Dolayısıyla tüm ülkenin erozyonla olan mücadelesine dikkati çekmek sadece orman olan alanlarda değil orman olmayan her bir ile e, bu işi e, yaygınlaştırmak. E, diğer bir ifadeyle tüm Türkiye'yi kucaklamak adına bu e, çok önemliydi. Tüm e, 81 ile yayılması bu anlamda önemlidir. Peki bir de kısaca ağaçlandırma seferberliğiyle ilgili olarak Türkiye yanlış hatırlamıyorsam 2008 senesinde e, başlatılan bir ağaçlandırma seferberliği var. Bu Ondan kısaca değinip bu 80-81 de orman projesi de bu ağaçlandırma seferberliği neresinde onunla ilgili olarak da bize bilgilendirme yaparsanız. 2008 yılında Orman Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı yeni adıyla büyük bir ağaçlandırma seferberliği başlattı. Bu ağaçlandırma seferberliği kapsamında tüm toplum kuruluşları ağaçlandırmaya çalışmalarına katılmaları için davet edildi. Bu çalışmaya e, Orman Bakanlığı tabii ki e, bu çalışmaları gerçekleştiren en büyük kuruluş ama ondan sonra en fazla ağaçlandırma e, yapan kuruluş olarak İş Bankası ve Tema Vakfı geliyor. Bu anlamda e, ağaçlandırma konusunda e, üç büyük e, öncü kuruluşun e, çevremiz ve ormancılığımız için yaptığı önemli bir katkı. Evet sayısal olarak rakamlara bakıyorum Suat Bey. Hakikaten inanılmaz bir rakamdan bahsediliyor. İnsan dile kolay denir ya 2 milyon bu geçtiğimiz 5 sene içinde Trabzon'daki dikimi tamamladığınızda 2 milyon 205 bin fidan dikilmiş evet. proje kapsamında ve 1500 hektar alan. Evet evet. Bununla ilgili olarak düşündüğünüzde yani bu, bu organizasyon anlamında da çok zaman ve çok emek gerektiren bir şey olduğunu biliyoruz. Yani tabii ki Tema Vakfı'nın da destekleri o ama ben biliyorum ki bu projenin bir kısmını <gülüyor> takip eden kişilerden biri olarak hakikaten iş Bankası olarak çok yoruldunuz, çok zorlu şeyler yaptınız. Yorulduğumuz doğru ama tatlı bir yorgunluk diye bunu şey yapalım isterseniz nitelendirelim. Çünkü hakikaten az buz bir alan değil yani 1500 sekler kulağa böyle şey gibi geliyor hani. Az bir rakammış gibi geliyor sayıların büyüklüğüne alıştığımız için. Ama yani şöyle bir farklı bir açıdan baktığınızda e, ortalama bir futbol büyüklüğü, futbol sahası büyüklüğünü ele aldığınızda yaklaşık 3000 futbol sahası büyüklüğünde bir alan demek 1500 sektör. Buraya da 2.205.000 fidan dikildi. Ama işin enteresan tarafı ve bizce projeyi e, çok kıymetli kılan birkaç tane unsur var. Yani bu sayısal büyüklüklerin dışında. Birincisi ilk 2008'de projeyi yapalım yapmayalım konuşmalarını yaparken Tema Vakfı'yla şöyle bir noktada şey yaptık. Dedi ki hatta ben söyledim bunu yani yol kenarlarında bir sürü hatıra ormanı görüyoruz. Tabela var, orman yok, fidan yok, ağaç yok, bir şey yok ama tabela duruyor. Biz böyle bir şey istemiyoruz. Hatta bizim yapacağımız işlerin yol kenarında olmasını dahi Bizim öyle bir özel bir şeyimiz yok, isteğimiz yok. Biz yeter ki dikilen fidanlar yaşasın. Yani bizim tek amacımız bu. Bunu istiyoruz diye konuştuk. Bunu sağlayabilmek için farklılık katmak gerekti projeye. Ve Orman Su İşleri Bakanlığı'nın da katkısı ve desteğiyle her dikilen fidana, herkesin anlayabileceği dile çevirdiğimizde 5 yıllık bir bakım garantisi e eklendi. Bu şu demek, fidan dikildikten sonra... 5 sene boyunca bu fidan gözle kontrol edilecek, bakılacak. Bunda bir problem varsa fidan sökülmeden veya yerine yenisi dikilmeden giderilebiliyorsa bu problem giderilecek. Giderilemiyorsa bunun yerine yeni bir fidan dikiliyor olacak. Böylece bu 2 milyon 205 bin e, fidanın yaşaması... Elbette belirli bir süre sonra bunların yaşaması imkansız hale gelecek. Adetsel olarak ormana dönüştüklerinde, büyüdüklerinde daha çok yer kapladıkları için bir natürel seleksiyon olacak bunu biliyoruz ama en azından bu natürel seleksiyona gidinceye kadar bu fidanların yaşamasını sağlamayı amaçladık. Dolayısıyla biz bunu yaparken en azından şunu bilerek yola çıktık. Projenin en kıymetli tarafı buydu. İş bittiğinde, yıllar geçtiğinde yani 5 yıllık dikim süresi, 5 yıllık da bakım Hı. süresi geçtiğinde 10. yıla ulaştığımızda bizim 81 ilin tamamında birer tane ormanımız olacaktır. Bunlar e, inanın 81 ormanın ya biri ya iki tanesi belki hani insanların kolayca görebileceği ve ulaşabileceği noktadadır. Diğerlerinin tamamı. Ee, şehir merkezlerinden 100 kilometre uzakta en yakın köye <gülüyor> uzaklığı belirli mesafede olan alanlardadır. Yani demek istediğim reklam amacı olmayan hakikaten ee, bu ülkeye bir e, varlık kazandırmak, e, orman varlığı kazandırmak amacını güden bir projeydi. Söylediklerinizde aslında iki konuya ben de bir kez daha vurgu yapmak istiyorum. Yani o beş yılda fidan dikmenin ötesinde bu izleme ve onun bakım garantisini vermesi aslında sürdürülebilirlik diye bu programda çok altını çizmeye çalıştığımız şeyin somut örneklerinden biri. Bir projeye başladığınızda onu sürdürülebilirliğinde yani, mümkün olduğu kadar bu, sağlamak. Bunu yapabilmek için şöyle düşünün. Bir kere e, Tema Vakfı'nın projedeki görevi nedeniyle bu alanların tamamını yılda bir kere dolaşması gerekiyor. Bu ormanların tamamı oradaki en yakın İş Bankası Şubesi'nin yöneticisine e, emanet edilmiş vaziyettedir. O yılda bir kere en azından bu alanı Ziyaret ediyor ve bütün hepsinin sonunda bir de Orman Bakanlığı'nın yetkilileri, yetkilileri gelip buradaki çalışmaları tamamlıyorlar. Yani her sahaya yılda en az üç defa kontrol amaçlı ziyaretin yapıldığı en azından o beş yıllık süre içerisinde bir e, programdan bahsediyoruz. Biz programın yani bu projenin kıymetli olduğu bir alan daha var. O da biz e, bu işi yaparken 81 yılın tamamında bir tören yapmaya gayret ettik. Zaman zaman çeşitli hava koşulları nedeniyle zaman zaman e, bazı illerdeki e, kamu idaresinin çeşitli güvenlik vesaire gibi çeşitli nedenlerle izin vermemesi gibi 5-6 7, 7, ilde yapamadık ama neredeyse tamamında bir tören yaptık. E, bu törene yerel yönetimlerin katılmasını istedik çünkü biliyoruz ki yerel yönetimler de sahiplenmezse. Oralarda bir şeyleri yaşatabilmek o kadar kolay olmuyor onların mutlaka katılımını istedik ama hepsinden önemlisi düzenlediğimiz her törene çocukların katılımını öngördük ve her törenimize yaklaşık 500 ila 1000 arasında değişen sayıda çocuğumuz katıldı. Bir sürü çocuğun, siz aslında gazetelerden bazı kareler gözümün önüne geliyor. E, ellerinin toprağa değmesini, birçoğunun ilk defa fidan dikmesini bu şekilde sağladınız. Ve Tam da amacımız büyüdü. Ve bir anlamda güldü. da evet, çocuklardaki çevre bilincinin en erken yaşlarda e, geliştiği zaten araştırmalarla hı hı. sabit. Bu anlamda da e, oradaki törenleri, oradaki e, çalışmaları... ...orada yapılacak ormanları tam da gelecek nesillere teslim etmenin bir e, sembolü gibi oldu sanki. Bizim hesabımıza göre yaklaşık 45 bin civarında çocuk bu törenlere katıldı. Ve her biri birer tane fidanı bu törenlerde kendi elleriyle e, dikmiş oldu ki... ...bunu da biz projenin e, kıymetli unsurlarından birisi olarak görüyoruz. Keşke fiziki koşullar daha müsait olsaydı da 45 bin değil de 450 bin çocuğa şey yapabilseydik, erişebilseydik ama bu tür büyük projede gerçekten bu kadar çok sayıda çocuğu bir arada tutup şey yapmak mümkün değil. Hikmet Bey daha iyi bilir. Bir de dikim zamanları maalesef çocukların da açık havada durabilmeleri için çok da uygun mevsimlere denk Değilin. gelmiyor. Onlar üşümesin Değilin. diye özel programlar uygulamaya da gayret ettik. Dolayısıyla çocuk sayısını mecburen sınırlı tuttuk. Ben bir şey daha eklemek evet. istiyorum. Yani bu projenin büyüklüğü hakkında fikir vermek açısından bu proje kapsamında dikilen fidanları şöyle tarif edebiliriz. Türkiye'nin tüm sınırlarını 5 metre aralıklarla birer fidan diktiğimizde tümüyle e, dikilen fidanla e, kaplamış oluyoruz. Bir de bir diğer önemli tarafı aslında e, iş Bankası e, yaptığı bu yatırımlarla ülkenin geleceğine büyük ölçüde yatırım yaptı. Buradan gelecekte e, üretilen oksijen miktarının e, günlük e, 750 milyon insanın e, oksijen ihtiyacına, Denk gelecek bir oksijen üretimi yapılacak. Ayrıca <gülüyor> ormanlar biliyorsunuz bir ekosistem yaşam birliği ve toplumların yaşamı açısından ekmek kadar su kadar önemli varlıklar. Burada binlerce canlıya konukluk edecek bir yuva oluşturmuş oldular kurulan ormanlarla. Bu nedenle bu projenin önemi çok daha fazla Şöyle bir şey de denilebilir. Yani keşke bunlar e, örnek çalışmalar olarak e, e, hayata sokulabilse. E, bin mesela büyük firma aynı şekilde e, büyük kuruluş e, şey e, bu benzeri bir projeyi hayata sokmuş olduğunda nereden baksanız 2,5 e, e, milyon hektar alan e, Türkiye'de 5 yılı içerisinde ağaçlandırılış olacak Gerçekten de çok doğru. Hikmet Bey, Suat Bey de gerçek konuşmasında bahsetti. Burada tabii ki şu anda biz iki kurumun, iki kurumdan konumum var. İş Bankası'ndan ve Tema Vakfı'ndan. Ama bu projenin gerçekleştirilmesindeki en önemli etkenlerden biri Orman ve Su İşleri Bakanlığı. O anlamda. Onlarla ilgili olarak da ve Türkiye'deki ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili olarak da birkaç şey söylemek ister misiniz? Evet, bu proje evet Orman ve Su İşleri Bakanlığının tüm üst yöneticisinden en alttaki çalışanına kadar büyük emekleriyle gerçekleştirilen gerçekleştirilmiştir. E, sahada bir fiil arazi çalışmaları e, onlar tarafından yürütülmektedir. E, bu projenin hayata sokulmasında e, başta e, Orman Bakanı Profesör Doktor Veysel kuruluşunda e, yer alan e, Genel Müdür Hanefi Avcı, Genel Müdür Yardımcıları Yunus Şeker Bey, e, Orman Genel Müdürü Mustafa Kurtulmuşlu ve Ağaçlandırma Daire Başkanı İbrahim Müzer Bey, ee, geçmişte e, emeği geçen arkadaşlarımız onlara ayrı bir teşekkür etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ve ağaçlanma seferberliğinde de hem e, kamu kuruluşları hem de özel sektörün payını olduğunu zaten de çok güzel bahsettiniz. İş bankasının da e, önümüzdeki süreçte başka kurumlarında takip etmesini diliyoruz. Suat Bey e, kalan zamanımızda çok kısa olarak e, hem eklemek istedikleriniz varsa onları dinlemek isterim. Hem de e, bundan sonraki süreçte e, İş Bankası olarak e, çevreyle ilgili ne gibi planlarınız var ee, ...doğa koruma bilincinin çok yaygınlaştığını hem bütün e, sahiplenme anlamında da ülke çapında görüyoruz. Bundan sonrası için e, neler var onlarla ilgili de bize kısaca bilgi verir misiniz? Bundan sonrasına gelmeden önce kısaca şeyi söyleyeyim. Ee, biz 1500 hektar alanı ağaçlandırdık ama yani benim dilim söylemeye varmıyor. Bir yılda kaybettiğimiz toplam orman varlığına baktığınızda bile... Yani biz ki bu ülkedeki en büyük orman e, fidan projelerinden birini gerçekleştirdik. Bu bile çok yetersiz kalıyor. Dolayısıyla esas iş e, çocuklarımızın başta e, bilinçlendirilmesi ve orman varlığının esasen korunmasına yöne, yönelilmesi e, bizim için çok önemli diye düşünüyorum. Ve nitekim e, 2011 yılında biz biliyorsunuz bir de Haziran ayında çocuklara yönelik kitap kampanyası gerçekleştiriyoruz. Ee, Karneni getir kitabını al projesi her yıl 1 milyon adet kitabı okulların kapanış döneminde çocuklara tatil hediyesi olarak veriyoruz. 2011 yılında e, verdiğimiz kitapların yanına bir tane daha kitap ekledik. Küçük Mavi Gezegen diye bir kitap ekledik yine tema Vakfı ile birlikte e, hazırlanan bir kitaptı veya kitap çıktı diyebiliriz. İçinde çevrenin korunmasına dair çocukların yapabilecekleri yani en temel en pratik bilgilerin yer aldığı bir e, kitap çıktı. E, bu kitaplarda yaklaşık 3 gün içerisinde 4 e, gün içerisinde zaten tükeniyorlar, şubelerden alıyorlar. Bence o kitabın dağıtılması bile e, o çocukların bunu okumuş olması bile ülkeye yapılmış en büyük hizmetlerden veya en büyük katkılardan birisidir. Umarım herkes kendi payınca e, bu tür bir katkıyı yerine getirir tekrar teşekkür ediyoruz size. Hem sizin nezdinizde, bütün ekibinize, bütün şubelerden Türkiye çapında bu projeye destek veren İş Bankası ekiplerine, emeği geçen herkese hakikaten 81 ilde 81 orman. Büyük başarı Trabzon'daki dikim töreniyle beraber 81 ise tamamlanmış oldu. Ülkemizde bunların fidanların büyüyüp orman olmasına diliyoruz. Son bir şey söyleyerek programı kapatıyorum. Aralık ayındayız. Biliyorsunuz yılbaşı hediyelerini gönderme zamanı. Suat Bey bize kurum olarak nasıl bir fikir Yılbaşı Hediyesi fikrinin nasıl büyük bir projeye dönüştüğünü anlattı programın başında. Sizler de bireysel ya da kurumsal olarak bu yıl başında gelin. Farklı hediyeler yapmak yerine fidan bağışıyla hem sevdiklerinizi hem müşterilerinizi hem çevrenizdekilerini mutlu edin. Hoşçakalın. Yeşil Dalga Çevre Mücadeleleri Üzerine Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Şinasi Bulut'a teşekkür ederiz. The electricity went out, but the telephone didn't work. The TV, the radio, the cellular telephone, everything was wiped out. When talking to people, they were very upset in the beginning that nobody from the military, from the police, from the fire forces were out on the street. Only private people with their machetes actually trying to get rid of the street. We, I talked to to some civilians on the market, uh, and and they were. A little bit surprised that nobody was doing anything because if there is anything that that are very present in in Burma otherwise than in Rangoon it's, it's police and military but there were none of them at the, the first 10 hours of life after the disaster açık radyo reklamlar deniz aşırı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 Garanti Caz Yeşili'nin katkılarıyla hazırlayan ve sunanlar: Jacques Cohen, Faruk Ezacebaşı, Levent Öge, Berna Kaytaş ve Korhan Oğgan. Reklamlar bitti. Desteği için Açık Radyo deniyecisi Oya Erar'a teşekkür ederiz. Açık Mimarlık <gülüyor> Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmak <gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Hüseyin Kahvecioğlu, İpek Akpınar ve Cenk Deren'i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 bunun özellikle kent ve mimarlık adına bir takım söz söylemesi söz konusuysa bu kusurluluk yerine daha ziyade musibet gibi bir kavramla benim ortaya koymaya bizlerin ortaya koymaya çalıştığı kavramla daha kolaylıkla irdelenebilir diye düşündük. Neticede musibet gerçekten de biraz irkiltmeye yönelik biraz dikkat çekmeye yönelik.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 gibi bir durum var ve başından itibaren e, benim zaten dünyadaki süre giden tasarım BNR'lerinin arasında e, çok kaba olarak yaptığım bir ayrım var bunlardan bir tanesi bu BNR'lerin güzel objelerin iyi tasarımların, parlak fikirlerin parlak projelerin e, biraz da böyle gevşekçe bir tema etrafında toparlandığı işte <gülüyor> mesela ben Venedik BNR'ine gittim hakikaten çok etkileyici projeler vardı ama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 E, politize olmuş kararlar. Hmm. Şeffaf olmayan hmm. demokrasinin hep adı var ama uygulaması yok. Katılımcı hmm. kentlinin katılamadığı kararlar. Tam da bu noktada ben aslında İstanbul Modern'deki senin kuratörlüğünü yaptığın o çalışmaları e, açık uçlulukları yani hmm. aslında hınzır taktikler üretiyorlar. Evet. Sorulara yanıt vermek yerine yeni sorular üretiyorlar. Doğru. Ve aslında o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 o evet, anlamda. Evet. Yani ama, öyle tarif edilmiş bir iş yok ama iş evet. dediğimiz şeyin hakikaten ne olduğuyla ile bir durum bu. Yani o amatörce hınzır taktikler geliştirmek yani bir kentlinin aslında hı -hı, orada sesi hı. var. O bana enteresan geliyor. Tabi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 Nedense herkes sadece cezaevine benzetti. O öbür yani Karaköy'de olması ve çok kolaylıkla <gülüyor> e, aslında tutunabileceği diğer tarafı pek kimse akla getirmedi. Ama ben i̇yi eski bilinmiyor bir Karaköy'üm yaşın... çok iyi bilinmiyor. <gülüyor> 10 yaşından yani. beri o civarda evet, olunca. Evet. Şimdi güzel bir şarkıyla ara verelim. Ondan tabii. sonra sohbetimize devam edelim. Emre yine e, damardan giriyor. La femme que je veux dans mon lit mi? La femme qui est dans mon oui, Evet. Evet, dinliyoruz.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 Par les amours au jour le jour la bouche usée par les baisers to souvent mais trop mal donné le te la Malgré le fa plus pâle le cul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 Ne yapıyorsun? Hemen komşunun kuzeninin de... Bu kadar bir üç kağıdı vardır de, bu öyle. işin. Yani öyle. burada her türlü... Şimdi yani bir yerlerde ortaya koyduğumuz konuların hiçbirinin bence Zorlu Center'la falan ilgisi hmm. yok. Bu konular aslında çok daha, kenti çok daha damardan ilgilendiren, gerçekten damardan ilgilendiren konular. Ve ben aslında Zorlu Center'ı bitmeden bu kadar çok eleştiren...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 Hakikaten halkın Biennale olabildi mi bu? Şimdi Biennale'ler genellikle... Ya İstanbul modernde ne evet. kadar uzak kadar, o hijyenik ortamda değil mi? Yani o seçkin sınıfın aslında bir müzesi. Valla Biennale'ler genellikle halkın... belirli bir döneme kadar gerçekten zaten halk için yapılmış şeyler değil. Esasen gündem koyucular, gündem değiştiriciler...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 Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmak. <gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Hüseyin Kahvecioğlu İpek Akpınar Ve Cenk Deren Katkılarından dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz